Şarkılar dudağımda bir yarım ezgi Sınmaz güzledine sınmak Bir akşam üstü Gözlerin bir içündük bir yaralı haykırış Gözlerin Şunu Seninle. elini avcumda vurup bitirmek itirmek sınamak ellerine sınamak bir gece vakti ellerin bir martı telaşı ve ürkek ellerin fırtınada Çırpınan bir beyaz yelke Gözlerin bir çığlık bir yaralı haykırış. gözlerin bu gece Çok uzaktan geçen bir gel Böylece bırakıp gitmek içinde bin kaygı bin bir soruyla bitmemiş bir şarkı dudağında bir yarım eski sınmak şarkılara sınmak bir ömür. Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış Gözlerim bu gece çok uzaktan geçen bir gemi Ellerin bir martı telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yer Sevgili dinleyenler, havaların soğumaya başlamasıyla beraber vücudumuz sıcak havaların etkisinden kurtulup kışa hazırlık yapmaya başlar. Özellikle bağışıklık sistemimizi etkileyen mevsim geçişlerinde yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemlidir. Sonbaharda ve mevsim geçişlerinde beslenme tüyolarını, beslenme ve diyet uzmanı Elif Hasanadan alacağız. Yapımcı arkadaşımız İbrahim Halil Şahin'in yaptığı röportajı birlikte dinleyelim. Sevgili dinleyenler diyetisyen Elif Asena ile beraberiz. Kendisi de bugün sonbahar ve mevsim geçişlerinde beslenmeyi konuşacağız. Efendim öncelikle yaz ayların geride kaldı. Şu an sonbahardayız, havalar soğuyor ve mevsim geçişleri soğuyan havalarla beraber çeşitli hastalıklar da gündeme gelebiliyor. Bu dönemlerde sağlığımızı korumak için ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Sonbahar vücudumuzun kışa hazırlandığı ve bir geçiş mevsimi olarak adlandırdığımız bir mevsimdir. Bu geçiş mevsimlerinde genelde sıcaklık değişimleri olduğu için ve beraberinde yağış da geldiği için Vücudumuzun hastalıklara yakalanma riski biraz daha artar. Dikkat edeceğimiz birçok konu olacaktır bu yüzden ve özellikle beslenmeye dikkat edildiği takdirde kış daha sağlıklı geçirilecek ve bütün kış daha sağlıklı gidilecektir kış mevsimine. Özellikle bu mevsimde bağışıklığı güçlendirmek adına mevsimin taze meyve ve sebzelerinden tüketilmesi lazım. Bunların biyo yararlılığı yüksektir yani bunlar vücudumuz için sağlıklı bir şekilde kullanılabilir. Bu mevsimde güneş ışınlarından daha az yararlanıyoruz ve D vitamini sentezi bununla beraber daha yavaşlıyor. Bu ihtiyacı kapatmak için günde yapılabilirse eğer 20 veya 25 dakika sabah vakitlerinde güneş ışığından yararlanılabilir. Bunun yanında omega 3'ten de yine beraberinde hem D vitamini hem de omega 3 alımı için balık, balıktan yararlanabiliriz. Haftada mutlaka 2-3 gün balık tüketilebilir. Bunun yanında yine D vitamini için kuru baklagil ve kuru meyvelerden de yararlanılabilir. Bu mevsim yazın alınan fazla kilolardan da kurtulacağımız ve kışa daha hazır gireceğimiz bir mevsimdir. Yine metabolizmanın da düzenli çalışması için güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda yararlanabileceğimiz yine e, bahsettiğim dört yapraklı yonca sürekli olarak bahsettiğim bu kuraldan yine caymamamız gerekiyor. Dört yapraklı yoncanın her bir yaprağını e, süt grubu, et grubu tahıl ve bunun yanında meyve sebze diye nitelendirmiştim daha önce de. Kahvaltıda da buna dikkat edilmesi lazım. Süt grubu olarak yine süt grubundan yağsız veya az yağlı olarak tercih edebiliriz. Bunun yanında yumurta, peynir, yine az yağlı peynir az ve tuzu da az özellikle tercih edilebilir. Et grubu olarak tam bu da ekmeğinden yararlanabiliriz ve yine yeşillikle kahvaltımızı renklendirebiliriz. Bunun yanında yağ sağlıklı yağ olarak Evet, zeytin zeytinyağı ile beraber az miktarda ölçülü bir şekilde zeytin veya ceviz veya fındıktan da yararlanabiliriz kahvaltımızda. Çalışan ve kahvaltıya zaman bulamayan bireylere de değinmek istiyorum bunlar. Uyandıktan sonraki bir saat içinde mutlaka İteyi dolduracak bir şeyler tüketmeleri gerekiyor aç kalmamak adına. Bu ne olabilir? Bu en güzel kuru meyve olabilir. Kuru meyve tüketebilirler. Bunun yanında pratik kahvaltı hazırlayabilirler. Daha kolay hazırlanabilecek. Bu ne olabilir? Yulaf, meyve ve sütten yararlanabilirler bu şekilde. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi besinlere daha çok ihtiyacımız vardır? Bu konudaki beslenme tavsiyeleriniz neler olacaktır? Bağışıklığı güçlendiren besinleri antioksidan olarak adlandırıyoruz. Bunları bunlar A, C ve E vitaminleri ve bunun yanında magnezyum, selenyum ve çinko mineralleri içeren besinlerdir. A vitaminine örnek verirsem havuç ve brokoli ve bunun yanında yeşil yapraklı sebzeler. E yine mandalina, limon, portakal gibi turunçgiller. Kuşburnu, yine yeşil yapraklı olarak da roka ve maydanozla C vitamini grubuna girer. E vitamininde ise Fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar ve yine bunların yanında yeşil yapraklı sebzelerden de bu ihtiyaç karşılanabilir. Kuru baklagiller, yine yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzelerle magnezyum ihtiyacı ve deniz ürünleri, işte balık gibi besinler, süt ve süt grubu, et ve türevleri ve tahıllarla beraber de selenyum. Ve ihtiyacı da giderilmiş olacaktır. Bunlarla beraber bağışıklıkla biraz daha güçlendirilmiş olacaktır. değinmek istediğim bir başka konu içecek konusu. Bu mevsinde havalar biraz daha soğuduğu için sıcak içeceklere eğilim biraz daha artacaktır. Özellikle küsürü yönlemek için boğaz ağrılarını. Yine çay kahve tüketimi biraz daha artmaktadır bu mevsinde. İkisinde şekersiz olarak ikisi tercih edilmeli. Kahvede bulunan oksalat maddesi böbrek taşı oluşumuna sebep olur. Ve bunu önlemek için de kahveyle beraber mutlaka su içilmeli. En az bir bardak yani 200-250 ml olacak şekilde mutlaka su içilmelidir kahveyle beraber. Yine Türk kahvesi sade, şekersiz tercih edilebilir. Günde en fazla iki fincan olacak şekilde. Çayda limon atılabilir. Limonda kansızlığa sebep olacak madde yani demir eminimini engelleyen, engelleyen madde limonla beraber atılabilir. Yani çaya bir, bir dilim limon ekleyerek bu maddeyi toplayabiliriz ve çaya attığımız limonu mutlaka mutlaka tüketmeyelim. Dediğim gibi kansızlık yapan maddeyi toplar ve bunu tüketmemizde vücudumuzun sağlığı açısından iyi olmayacaktır. Bittikten sonra limonu atabiliriz. Bu içecekler yanında yine bitki çaylarına değinmek istiyorum. Her bir bitki çayının da ayrı ayrı birçok faydası var. Günde yine en fazla iki fincan olacak şekilde bitki çayları tüketilebilir. Bunlara da özellikle yeşil çay, beyaz çay, kuşburnu, ekiniz ya ada çayı gibi çayları örnek verebilirim. Bunları yine bir dilim zencefil ve bir dilim limonla beraber tüketebiliriz. Böyle yaparsak biraz daha sağlıklı hale getirip tüketebiliriz. Daha iyi olur. Ama şunu da unutmayın bu içtiğimiz içecekler su ihtiyacını karşılamayacaktır. Yine mutlaka günde en az 2 litre su içilmesi gerekir. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak değinmek istediğiniz bir konu var mı? Son olarak şuna değinmek istiyorum. Ara öğünler. Ara öğünler mutlaka atlanmamalıdır. Günde yine 3 ana ve 2-3 ya da 3-4 olacak şekilde ihtiyac ara öğünler yapılabilir. Bu ara öğünlerde özellikle tatlı krizlerini engellemek için meyve tüketilebilir ve meyve ile beraber süt grubu da tüketilebilir. Ve mutlaka şimdi havalar biraz daha soğuduğu için belki fiziksel aktivite biraz daha azalacaktır ama fiziksel aktiviteye de mutlaka özen gösterip mutlaka yapmaya Çalışalım Haftada 2-3 gün ya da 3-4 gün olacak şekilde ve en az yarım saat olacak şekilde mutlaka yürüyüşlerimizi yapalım. Mutlaka hareket ve düzenli bir uyku düzeltecektir diye umuyorum. Sevgili dinleyenler, diyetisyen Elif Asana ile beraberdik. Kendisinden sonbahar, kış mevsimi ve soğuk havalarda bağışıklığımızı güçlendirmek için çeşitli tavsiyeler aldık. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyoruz. Beslenme ve diyet uzmanı Elif Hasanay'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler günaydın Türkiye'de tekrar müzik zamanı. Şimdi Esin Engin karşınızda. Seven ne yapmaz diyecek. Müziğimizin ardından Örümcek Ağa hikayesi sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın. <gülüyor> ratsan bir az sana kul olurum seven ne yapmaz ger öldür bu ömür böyle tükensin sana bin can feda seven ne yapmaz Gen öldür bu ömür böyle tükensin. Sana bin can feda seven ne yap?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 Yaşamın örümcek ağını öğren, insanın kendisi değildir. O, bu ağda sadece bir teldir ve bu ağa yaptığı katkıyı aslında kendi yaşamına yapmaktadır.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 Deniz mavi, Ay beyaz deniz mavi Eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreksizler. Ay beyaz deniz mavi Eğlenin kızlar Yarinden ayrılanın yüreksizler. Sandalımı Sandalımız sanki Uçan bir kuştur Hayat dalgalar Gibi bazen yokuştur Emirgan'dan Marmara'ya Kınalı büyük adaya Aşkımızı mavi suya gizledim ya ya ay beyaz deniz mavi eylenin kızlar yarimden ayrıl Bir kimimiz sakip hayat böyle giden gelmez ağlayanlar neden gülmez aşkımızı kimse bilmez gizli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 then I Günaydın Türkiye. Türkiye.